Hac ayları, şevval, zilkade ve zilhicce aylarıdır. Halbuki haccin olduğu ay bir tanedir. Kur'an-ı Kerim'de haccin bilinen aylardan ibaret olduğu yani şevval, zilkade aylarının tamamı ve zilhicce ayının da ilk 10 günü olduğu hususunda e, vurgu yapılmaktadır. Bu demek değildir ki, şevval ayının ilk gününde mutlaka hac ihramına girilecek ve kurban bayramına kadar ihramda kalınacaktır. Böyle bir şey anlaşılmamalıdır. Bundan kasıt, dileyen kimsenin şevval ayında ihrama girebileceği ve bu ihramlılık halini kurban bayramına kadar devam ettirebileceğinin mümkün olduğunu ifade etmektedir. Ama bunun yanında bir kimse şevval ayında umre yapar da umre amellerini ifa ettikten sonra ihramdan çıkarsa terviye günü dediğimiz zilhiccenin 8. gününe kadar serbest bir şekilde mutat hayatını yaşantısını devam ettirebilir. Zilhiccenin 8. gününde diğer adıyla terviye gününde hac niyetiyle İhram'a girilir ve Mekke-i Mükerreme'den Arafat mevkiine intikal edilir. Aslında Mekke-i Mükerreme'den Arafat'a intikal ederken Mina'da geceyi geçirmek ve Arafa gününün sabahında oradan ayrılıp Arafat mevkiine intikal etmek sünnet gereğidir. Ancak günümüzde İzdihamın getirdiği sıkıntı ve zorluk nedeniyle bu sünnet yerine getirilememekte, buna imkan bulunamamakta, direkt olarak Mekke-i Mükerreme'den Arafat mevkiine intikal edilmektedir.